الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق وصلى على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم Allah-u Teala ve Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Kılmış olduğumuz akşam namazımızı maal dergah hizmetinde kabul eylesin. Amin. Hayatımızın sonuna kadar farz namazlarımızı vaktinde eda edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Hocamızın 11 Ekim 2012 tarihli mektubu. <gülüyor> Elhamdülillahimlezi kana fi kitâbihil kerîm ve sâbirîne fîl-be'sâî ve zarrâ. Ve salat ve selam ala nebiyina ve seyidina ve mevlana Muhammedin allazi kâle eşeddul belâi ala'l enbiyâi thumma'l evliyâ ve ala âlihi'l athar ve ashabi's suadâ Muhteremler, size sizin gibi bir hitapta bulunayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Haşeni Basri radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi Dünyanın belasını beklemek, refahıyla sevinme imkanı bırakmadı diyorum. Yaşarsak daha neler göreceğiz bilmiyoruz. Rabbim cümlemize bu gecenin, bugünün, bu ayın, bu yılın ve kalan ömrümüzün hayrını göstersin. Amin. Şerlerinde def eylesin, amin. amin. Size imrenmemek mümkün değil. İlim meclislerini terk etmiyorsunuz. Bu dünyada bundan büyük nimet bulunmaz. Cebrail'in tahsilinden daha büyük ve faziletli bir amel bulunmaz. Ulemanın beyanı vecile Allahu Teala Hazretlerinin ve alleme Adem esme esma'e O Allahu Teala meleklere Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü göstermek için kepşeye, çanağa varıncaya kadar varlıkların isimlerini ve neye yaradıklarını tümüyle Adem'e öğretmişti. Kavli şerifi fehvazınca Hilkati Adem'deki hikmet, ilimle mümtaz olması ile meleklerden eftal olduğunu açıklamaktır. allah Teala Hazretleri Adem'in kalbine ilham suretiyle esmayı yani bütün isimleri talim buyurdu ve meleklere karşı üstünlüğünü bu ilimle ispat etti. Bu ayeti kerime ilmin cümle faziletlerden eftal olduğuna delalet eder. Çünkü ilimden ziyade bir şeref olsaydı, Vacip Teala ve teckeddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın faziletini onunla ispat ederdi. Halbuki Hak Teala faziletini ilimle ispat etmiştir. Şu halde ilimden ziyade bir fazilet ve meziyet olmadığını Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle beyan buyurmuştur. Yine Allahu Teala Hazretlerinin Estağfirullah yüce hikmeten yeşa ve men yute'l hikmete fekat ütiye hayran kesira. O Allah Teala hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse muhakkak ki ona çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Vamayeddak yaru illa ünül elbab ama ilmiyle amel eden ve evhamdan kurtulmuş bulunan halis akıllara sahip olanlardan başkası Allah'ın ayetleri ve öğütleri hakkında iyice düşünemez. Ayeti celileşi müminler için ilim tahsiline sayu gayret etmekten ziyade hiçbir fazilet olmadığına helalet eder. Tabii ki bu ilimden maksat dünya ilimleri değildir. Aksine iki cihan saadetini kazandırmayı tekeffül eden dini ilimlerdir. Çoluk çocuğumuzdan bir kısmını mutlaka şeriat ilimlerini tahsil yoluna ayırmalıyız. Ailemizin de milletimizin de ümmetimizin de felah ve necati ancak bununla kazanılabilir. Rabbiniz Celle Celalühu bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaun billah. Ve lekum minkum ummetun yad'una ila'l hayr. Ye'muruna bil ma'ruf ve yanhemu ani'l münker. İçinizden bir cemaat bulunsun ki dini ve dünyevi hayır ve faydaları faydalara davet ederler. Kitap ve sünnete uygun olup şeriat ve akıl tarafından da güzel bilinen marufu emrederler. Kitap ve sünnete uygun olmayıp şeriat ve akıl tarafından da reddedilen münkerden nehy ederler. Ulai kehumul muflihun işte ancak onlar felaha eren ve umduklarına nail olup korktuklarından emniyette erişenlerin ta kendileridir. Yani milleti İslami arasında halka her hususta öğüt verecek ve nazarı şerahatte caiz olan ile olmayanı bildirecek bir cemaat bulunması lazımdır. İşte öğüt verenler, öğüt dinleyenler dünyada ve ahirette felahyap olanlardır. Emri bil maruf farzı kifai olduğundan ümmetten bazılarının bu vazifeyi ifa etmesiyle diğerlerinden bu farz sakıt olur. Eğer emri bil maruf kül... riyat terk edilirse ümmeti Muhammed'in cümlesi günahkar olur. Binaenaleyh her beldede ve her kabilede mesaili diniyeyi yani dini meseleleri talim edecek bir alimin bulundurulması farz-ı kifayedir. Eğer bulundurulmazsa halkın cümlesi günahkar olur. Fakat her müminin ilmi İlmi, e, fakat her müminin ilmi halini, feraizi diniyesini kendisi öğrenmesi de farzayın olduğundan ilmi halini öğrenmeyen kimse de günahkar olur. Çünkü İslam diyarında cehalet, mazeret sayılmaz. İlmin nafilesi bile nafile ibadetlerden üstündür. Ya yani farz ilimler ne kadar önemlidir. Ebu Zer rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Şöyle buyurmuşlardır. Ya ebader senin Allah-u kitabından bir ayet öğrenmek üzere yola çıkman yüz rekat kılmandan hayırlıdır. Kendisiyle amel edilsin veya amel edilmesin ilimden bir mesele öğrenmek öğrenmek üzere yola girmen senin için bin rekat nafile namaz kılmandan daha iyidir. Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Efdalü ibadeti el fıkh fıkhu ve efdalü el varaud. İbadetin efdali fıkı ilmini öğrenmek, diyanetin efdali ise veradır. Yani dindarlığın en üstün şekli haram şeylerden sakınmaktır. Gördüğümüz üzere bu hadis-i şerifte fıkı ilmiyle meşgul olmak ibadet, hem de ibadetin en üstünü sayılmıştır. Haramlardan sakınmak da dindarlığın ve abidliğin zirvesi kabul edilmiştir. Nitekim hadis-i şerifte buyurulmuştur. İttakil الْمَحَارِمِ tekün اَعْبَدَ nas. Haram olan şeylerden hazar et, sakın. Nas'ın en abidi, insanların en ibadetlisi sen olursun. Şimdi sizin bu ilim meclisine gelmeniz size geride zikredilen faziletlerden ziyade daha neler kazandıracak inşallah. <gülüyor> Ebu Leş Semerkandî Rahimeullah der ki Bir kimse alim yanında oturup da ilminden bir şey hıfsetmemiş olsa da O kimseye yedi keramet vardır Yani Bir alimin yanında bulunmak Ve ondan hiçbir şey öğrenmese de Ona ne yapılıyor demek ki Yedi tane ikramda bulunuluyor hala ya bir de ilim öğrenirse onun fazileti elbette daha başkadır. A. İlim öğrenmeye talip olan kimse talebenin nail olacağı fazilete ulaşır. B. Alim indinde oturduğu yani alimin yanında oturduğu müddet zarfında nefsini masiyetten hapsetmiş, günahlardan geri tutmuş olur. C. C. İlim meclisinde oturunca rahmet ilahiyeye o rahmet ilahiyeye o meclise nazil olduğu için ondan hisseyab olur. D. İlim öğrenmek üzere menzilinde menzilinden yani bulunduğu yerden çıktığı vakitte üzerine rahmet ilahiye nazil olur. E. İlim meclisinde dinlemesine ibadet ve taat sevabı yazılır. F. Eğer dersi iyice dinlediği halde anlayamaz da. Bu yüzden kalbinde bir ızdırap ve mahzuniyet hasıl olursa, ilmi istima edip yani dinleyip de anlayamadığından dolayı kalbi mahzun olan kimsenin bu hüznü allah Teala Hazretleri indinde vesile-i mağfiret olur. Yani bağışlanma sebebi olur. Nitekim hadisi kutsi de... <gülüyor> اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ اَجْدِي Ben, benim rıza, rızam için münkesir olan olanların, yani kalbi kırık ve mahzun olanların yanındayım buyurmuştur. Gen şıkkı. Ulemanın meclisinde bulunan kişi, insanların i'zaz ve ikramına nail olur. Ve kalbi ilme karşı meyil ve muhabbet eder. İşte bu hikmet nedeniyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sülaha meclislerine devamı emir buyurmuştur. Yine bu sebepledir ki meşayihimizden azizan lakaplı Hacı Ali, Ali Ramiteni kaddesallâh sirrahü salih kimselerle sohbet edildiği takdirde günahlara perde çekilir haramlar gözüne kötü görünür buyurmuştur. <gülüyor> Bazı ehemmiyetli tebliğat 1. İlk olarak size efendi hazretlerimin selam ve dualarını aldığıma dair bir müjde vereyim. Geçende ziyaretime gelen Şefik Hoca Efendi dedi ki Hocam efendi hazretlerinin selam ve duası var. Seni burada efendi hazretlerine rağmen tutuyorlar dedi. Bu sözün manası var elbette. Geçende ziyaretime gelen kulağı delik biri şöyle dedi. Hocam İsmaila'dan birileri bazı yetkililere Efendi Hazretlerinin cübbelinin çıkmasını istemiyor. Demiş de onun için senin tahliyen gecikti. Deyince şaşırıp kaldım. Allah Allah. Yani bu yetkililer Efendi Hazretlerin hapishane ziyaretine geldiğini duymamışlar mı? Annemin cenazesi için çıktığımda efendi hazretlerini ziyaret ederken bana bugün gibi her gün serbest olasın buyurduğunu mübarek sesiyle ve görüntüsüyle internette görmediler mi peki siz ne iş yapıyorsunuz bunları neden yaymıyorsunuz bir iki sahtekar bu adamlara ulaşıyor da sizin kadar kalabalık cemaat yüz binlerle ifade edilecek yakın takipçim nasıl bu adamlara ulaşamıyorlar şaşıp kalıyorum Tabi derdiniz demek ki ben değilim. Salı günü ziyaretime gelen berber Ferhat Efendi, ''Hocam, her hafta Efendi Hazretlerine selamını söylediğimde ne kadar dalgın ve yorgun olsa da, gözleri yumuk olsa da hemen gözlerini açıyor ve seviniyor. Ne diyor?'' diye soruyor Efendi aseri ''Ben de diyorum ki efendim, ellerinizden ayaklarınızdan öpüyor, dua himmet istiyor.'' kendisinin yerine benim el, elinizi öpmemi istiyor der demez hemen mübarek elini uzatıyor. Deyince çok şaşırdım. Çünkü bildiğimiz üzere efendi hazretleri ne kadar ısrar edilse de elinin öpülmesi için el uzatmaz. Daima elini kaçırır. Demek ne kadar hasret kalmış ki bana vekaleten elini öpmek isteyene bile hemen elini uzatıyor. Kendisinin evvelce Ahmet ben seni o kadar severim ki sen de bilemezsin. Ama bunu uzun zaman gizledim ki Yakup aleyhisselamı Yusuf aleyhisselamdan ayırdıkları gibi seni de benden ayırmasınlar. Ama artık gizleme lüzumu görmüyorum. Buyurduğu gibi zındıklar fırsat bulur bulmaz beni demek ki Yüce Gavs'tan ayırmaya çalıştılar. Kendilerince de ayırdılar ama ruhlarımızı asla ayıramadılar. Her hafta dışarıdayken de içerideyken de efendi hazretlerimi rüyada bir kere değil birkaç kere mutlaka görürüm. Dün sabah efendi hazretlerimizi gördüğümde bir koltukta oturmuştu. Arkasına doğru yerde Ahmet Kozlu Hoca Efendi oturmuş. Ben de yerde önünde oturuyordum. Yanımda da Seyfettin Hoca Efendi vardı. Birden bana yöneldi ve tüm ehlullahın sevdiği adam dedi. Ben bunun ne büyük müjde olduğu idrakiyle sevinirken birden hızlıca kalkıp koşar adımla yürüdü. Ayağına giydiği şalvarın kırmızı tondaki bir renkte olmasından bir ters haber alacağımı, yakında sevineceğimi ve efendi hazretlerime kavuşacağımı tabir ettim. İnşallah. İnşallah. Rabbim bu tevilimi tahkik eylesin. Amin. Bu vesileyle ilk olarak yine sizi yetkilileri bana yapılan zulmün durdurulması hususunda teşvike davet ediyorum ve onlara her işimizin Rabbimizin gözetiminde gerçekleştirildiğini dolayısıyla amellerimizin iki cihanda da karşılıksız kalmayacağını bildirmenizi istirham ediyorum nitekim Rabbimiz esteanübillah ve inne aleykum lehâfidîn kirâmen kâtibîn ya'lemûne mâ tef'alûn buyuruyor oysa muhakkak sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı ve konuştuklarınızı gözeten bekçiler bulunmaktadır. Katımızda pek değerliler ve amellerinizi yazıcılar ki, yazmaktadırlar ki, küçük büyük yapmakta olduğunuz şeylerin tümünü bilmektedirler buyurmaktadır. <gülüyor> Diğer bir ayet-i kerimesinde ise, Estağfirullah, Hâdâ <gülüyor> kitâbuna yantıku bil aleyküm bil İşte bu bizim, yazıcı meleklere emrederek sizin tüm yaptıklarınızı kendisinde kaydettirdiğimiz kitabımızdır ki size karşı fazlasız ve eksiksiz bir şekilde sadece gerçekleri yazarak hak ile konuşmaktadır. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِهُ مَا tüm تَعْمَلُونَ Zira muhakkak biz sizi başıboş bırakmış değildik. Bilakis güzel çirkin, küçük büyük, dünyada yapmakta bulunmuş olduğunuz şeyleri daima meleklere yazdırmaktaydık buyuruyor. allah Teala Celle Celaluhu her işe şahit olduğunu beyansa dediğinde mealen şöyle buyuruyor. Habibim sen önemli herhangi bir işte bulunmazsın ki özellikle o mühim taatlarından biri olarak da Kur'an okumazsın ki Ey insanlar, sizler de hiçbir amel işlemezsiniz ki siz ona teşebbüs ederek atıldığınız zaman biz sizin üzerinize şahitler olmayalım. Habibim, ne yerde ne de gökte, ne aşağı ne üst cihetlerde ve ne de varlık dairesinde zerre ağırlığınca bir şey bile senin Rabbinin sonsuz bilgisinden kaybolmaz. İşte sana... Ne bundan daha küçüğü, ne de daha büyüğü yoktur ki pek açık bir kitap olan Lehib Mahfuz'da yazılı bulunmasın buyurmuştur. <gülüyor> Daima bizleri murakabe üzere bulduğunu beyan eder, bulunduğunu beyan ederken de, inna Rabbekele bir mirsat. Şüphesiz senin Rabb'in elbette mekandan münezzeh olduğu halde kulların amellerini gözetim yerindedir buyurmaktadır. Artık herkes mesuliyetini müdrik olmalı ve hakkın ihkaki için her şeyi göze almalıdır. Zulüm durmadan vatana millete huzur gelmeyeceğini ve yönetimlerinin daim olmayacağını idrak edip gereğini yapmalıdır. İnsanların yönetimi, yönetimini üstlenme kolaydır ama müşkil olan o sorumluluğun hakkını yerine getirmektir. Aksi takdirde dünyanın rezilliği ve ahiretin adabı kaçınılmaz olur. Nitekim taberanide geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Her kim on kişinin veya daha fazlasının işlerini sorumluluğunu üzerine alırsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna eli boynuna kelepçeli olarak getirilir. Onu iyi amelleri çözer veya günahları sıkıştırır. i̇bn Hibban da tahrici olunan bir hadis-i şerifte üç kişiye başkan olan hiçbir kimse yoktur ki sağ eli boynuna kelepçeli, kelepçeli olarak Allah'a kavuşmasın. Onu ya adaleti kurtarır ya da zulmü, yaptığı haksızlıklar kelepçeler buyurulmaktadır. Bu ve benzeri daha onlarca hadis-i şerife göre, 3-5 veya 10 insanın sorumluluğunu üzerine almış, ama rastgele tavırlarla, adaletten uzaklaşarak, keyfine göre hareket etmiş kimseler için, sonuç pek iç açıcı olmayacaktır. İşte yetkililere bu hakikati beyan edin, ve tarafından meşhur şair bakinin, Saltanat tacını giyen alemde mağrur olmasın. Nice sultan börkin almıştır, begim badı hazan. Yani beyim, şu dünyada mevki sahipleri ve zenginler boşuna gururlanmasın. Çünkü sonbahar rüzgarı gibi sonbahar rüzgarı gibi olan ölüm nice sultanların iktidarını, mevki sahipleri ve zenginlerin tacını almış götürmüştür. Şiirini ithaf edin. Eski mazlum der üyesi olup 28 Şubat'ta kızlarıyla birlikte idamla yargılanan Hüdakaya hanımefendinin geçen hafta Habertürk'te katıldığı programda sarf ettiği Hapishaneler mazlumlarla doldu. Dünün mazlumları bugünün zalimleri oldu. Ya Rabbi sen bizi dindar zalimlerden koru şeklindeki sözleri gerçekten manidardır. Bu vesileyle Ufukta ikbal ve güzel istikbal bekleyen muvazdaflara yönetimleri döneminde işlenen zulümleri acilen durdurmalarını tavsiye ediyor ve kendilerini Ziya Paşa'nın yıldız arayıp göktenice turfa müneccim yani acayip gökbilimci gaflet ile görmez kuyuyu rehg üzerinde yani önündeki yolunda şiirinde açıkladığı kimselerden olmamaları için uyarıyorum. aslında onlar biz bunları demeden bizim halimizi arayıp sormalıydılar bu kadar delil ortaya çıktığı halde halen gereken ilgi gösterilmiyorsa bu müminin mümine göstermesi gereken vefadan sayılmaz oysa birçoğuyla çoğuyla hukukumuz yiyip içmişliğimiz ve konuşmuşluğumuz olmuştur Divayete göre Hazreti Ali Efendimizin kapısına bir gün bir komşusu çalar. Hemen koşup kapıyı açınca yakın komşunu karşısında görüp buyur eder. Ne var ki komşunun içeriye girmeye mecaali yoktur. Çünkü titrek sesle derdini anlatmaya çalışmaktadır. Komşu, birine borcum vardı, gününde ödeyemedim. Şimdi de sert sözlerle istiyor alacağını. Çoktandır duyduğum bu sıkıntımı kimseye de açamadım. Yardımda bulunursanız borcumu öder, sırtımda dağ gibi hissettiğim bu yükten kurtulurum diye yardım talep edince Hz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz komşuyuz hemen çaresine bakmamız gerekir diyerek mahçubiyetle kapı komşusunu istedi, komşusuna istediği yardımı tereddüt etmeden verir. Komşusu da hayır dua ederek sevmişte alır evine yönelir. Ancak Hazreti Ali radıyallahu da aynı şekilde bir sevinç işareti görülmez. Aksine hemen kapının ardına oturup gözyaşı dökmeye başlar. Bu defa merak eden hanımı Fatıma validemiz sormaktan kendini alamaz. Ve der ki sevineceğin yerde üzülüyorsun. Halbuki komşunun istediği yardımı yaptın, ihtiyacını karşıladın ve komşuluk görevini yerine getirmiş oldun. Yani niye üzülüyorsun demek istiyor. Hz. Ali Efendimiz de buyurur ki hayır görevimi tam olarak yerine getirmedim. Dedikten sonra tarihe geçecek ve tarihe geçmiş olan şu komşu hakkı mesuliyetini anlatır. Bu mahcup insan bizim kapı komşumuzdur. Şayet ben kapı komşuma karşı görevimi tam yapacak olsaydım o bana gelmeden ben ona gidecektim. İhtiyacını o istemeden ben anlayıp verecektim. Demek ki ilgilenmemişim kapı komşumla günlerce ihtiyaç içerisinde kıvranmış nihayet kendi ayağıyla gelip utana sıkıla istemek zorunda kalmış yani üzüldüğüne biliyor musun neden o bana gelip istemeden ben onun derdini anlayıp da bu işini çözmedim Ve bundan üzülüyor evet işte bizim kapı komşumuza karşı bu ilgisizliğimiz ağlanacak bir ihmalimizdir Gerçek komşu kapı komşusunun ihtiyacını anlatmadan anlamalı. istemeden vermelidir ki komşuluk görevini tam yerine getirmiş olsun diye karşılık verir. Şimdi iyi düşünün. Benim gibi birçok kimse üzerinde hatta bazı yetkililerin kendi beyanlarıyla anne babalarının, çoluk çocuklarının hatta karı kocaların üzerinde Komşuluk hakkından çok ileri seviyede, ilim ve sohbet hakkı bulunan bir kişiye böyle adi ve rezil suçlar isnat edilir de, eli eren, gözü gören kimseler bununla, ilgilenme, bununla ilgilenmez mi? Yani bunu söylemeye ne hacet? İnsan imanı gereği hakkın meydana çıkması için gayret etmez mi? Sen boşver söylemeden, bu kadar anlatıldığı halde, bu kadar söylendiği halde, he? yine de bakın ne deniyormuş? Efendi Hazretleri Cümbel Hoca'nın çıkmasını istemiyor deniyormuş. Allah Allah. Evet. Tabi yorum yapmadan geçiyorum. Zaten çok açık ve net bir şekilde yazılmış. Evet hocamız devam ediyor. Bakın her gün fuhuş baskınları haberlere yansıyor. Mağdureler ve müştekiler görüntüleniyor. Bana işnat edilen insan ticaretinin tarafları nerede? Bunlar neden görüntüle, görüntülenmediler? Niçin benimle yüzleştirilmediler? Neden ben tutuklanmadan bir gün önce deport edildiler? Yani sınır dışı yapıldılar. Niçin? Savcı ve hakim tarafından sorgulanmadılar. Öyle ya. Yakaladıklarınızı götürürken medya da çekiyor. Herkes de çekiyor. Göstere göstere. Efendim sorgu sual yapılıyor. Yani bu mağduralar hem de eldeyken değil mi? Neden sorgu yapılmadı? Niye sual edilmedi? Niye sorguya çekilmedi? Şimdi Gelen resmi ifadelerin de nelere maruz kalarak benimle ilgili kağıda imza attıkları ortaya çıkmış oldu. Bunca haber medyaya yansımış oldu. İnşallah yakında daha net belgeler ve deliller ortaya çıkar. İnşallah. Ama bunlar ortaya çıkmadan da beni yakından yakinen tanıyan birkaç yetkili Müslümanın Hoca böyle işler yapmaz diyerek hakkında hüçnuzanda bulunması din kardeşliğinin ve dava arkadaşlığının gereği değil miydi? Geçen bir belgeselde aslanların saldırısına uğrayan bir bufaloyu gördüm de. Erkek aslan efendim onun boğazına dalıp boğmaya başladı. Dişi aslanlar da efendim sırtına saldırıp onu felç etmeye uğraşıyorlardı. Tam onu kaya, kana boyadılar ve yere yıktılar ki ben de ondan ümidi kestim. Çok hassas olduğum için de bayağı üzüldüm. Ama aslında bir öküz yapa, yaşayacak diye bir aslan sürüsü mü ölsün diye düşünüp kendimi teselli etmeliydim. Neyse tam o anda arkadaşlarının yokluğunu fark eden bufala sürüsü geri döndü boynuzlarıyla aslanları kaçırdılar. Arkadaşlarının başına toplanıp onu kaldırmaya çalıştılar. Yaralarını yalayarak onu iyi ettiler ve bir zaman sonra onu ayağa kaldırmayı başardılar ve sürüye katıp götürdüler. Görüyor musun? Ya hayvanı görüyor musun? Kendi arkadaşlarını ne yapmadılar? Bırakmadılar be. He? Yani canları pahasına gittiler, aslanları kaçırdılar... Onu iyileştirdiler, ayağa kaldırdılar ve götürdüler diyor Kümbel hocamız. Geçen bir belgeselde demek böyle bir şey varmış. Evet, kutuplarda yaşayan mis göküzleri de yavrularını kurtlardan bu yolda kurtardılar. Şimdi biri çıkıp şöyle diyebilir. Hoca efendi, biz öküz sürüsü müyüz? Biz aslan sürüsüyüz. <gülüyor> Değil mi? Aslan gibi adamsın deyince hoşuna gidiyor da. Onun dışında başka şeyler pek hoşumuza gitmiyor. Biz aslan sürüsüyüz. Aslanlar birlikte avlanır ama birinin başına bir şey gelince herkes kendini kurtarmaya bakar diyebilir. Ama ben de ona anladık. Aslan sürüsüyüz. Herkes kendini savunur ama biri yıkılınca hangi hayvan cinsi gelip ayağa kalkamayan kendi hemcinsini boynuzlar diye sorarım. Yani böyle olunca öküz kadar da olamamış oluyorsun. Öyle ya. Yani öbrünü ne yapıyor? Kendi cinsini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Evet sen de aslansın ama he? kendi cinsinden düşeni de bir tekme de benden der mi? Aslanlığa yakışmaz. Şimdi düşünüyorum da bu yalan isnatları mesnet kabul edip ırzıma saldıran Hasan Karakaya yahut senin bu işleri yapıp yapmadığın belli değil diyen Talha Alp gibiler, Müslüman kardeşlerine öküzlerin birbirine gösterdiği vefayı bile maalesef gösterememişler. Bilakis düşen arkadaşlarına bir tekmede kendileri atmayı tercih etmişlerdir. Ne diyelim? Elden bir şey gelmez. Fazilet ancak fazilet ehlinden beklenir. Seciyesinde insaf meziyeti bulunmayandan adaletli yaklaşım beklenemez. Oysa Rabbimiz Celle Celaluhu Maide suresinde işte andı billah ya eyühellezine amanu kunu kadvan min lillahi bil Ey iman etmiş olan kimseler, Allah için ifa edilmesi gereken hakları yerine getirmek üzere dimdik ayakta duranlar ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yani bir kavme olan şiddetli öfkeniz asla sizi onlar hakkında adil davranmamanıza sevk etmesin. Dosta da düşmana da adaletli olun. O takvaya en yakındır. Allah'tan hakkıyla sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızın görünen ve görünmeyen tüm yönlerini çok iyi bilip karşılığını verecek olan bir habirdir. Buyurmakta ve her şeyden haberdar olduğunu bildirerek bizleri uyarmaktadır. Yani Mevla kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Sevmeyebilirsin. Bazı tavırları bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir diyelim. Ama ona ne yapamazsın? Haksızlık yapamazsın. Ona kalben kırgınsın diye, soğuksun diye, bazı huylarını beğenmiyorsun diye, ona adaletsizlik yapamazsın. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ala أَلَّا تَعْدِلُوا Bir kavmi sevmemeniz, yani ona olan şiddetiniz, öfkeniz, sizi adil davranmaya sevk etmesin. اِعْدِلُوا <gülüyor> Adaletli olun buyuruyor Mevla. Evet, Rabbim bizleri bir şahsa veya topluma karşı taşıdığımız şahsi haset ve kinden dolayı o kişiler hakkında adaletsiz davranmaktan muhafaza eylesin. Amin. Nefsimizin yahut en yakınlarımızın aleyhine de olsa her konuda Allah için kaim, adaletle şahit ve insafta daim olan kullarından eylesin. Amin. amin. Ya Erhamer rahimin amin. İki. Bu yazdıklarımdan kimse benim başıma gelenlerden dolayı sabırs sabırsızlandığımı zannetmesin. Her daim sabır ve rıza üzereyim. Rabbim bu halimi muhafaza eylesin. Amin. Size de bahşeylesin. Amin. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi kulub. Kalpleri istediği tarafa çeviren zata iman ettim diyor. Ve kalbimin bu rıza halinden çevrilip Bunalma ve itiraz felaketlerine sürüklenmesinden Rabbime sığınıyorum. Amin. Sizden de bu hususta çok dua talep ediyorum. Zira en çok sevdiğimiz iddia ettiğimiz, en çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz Rabbimizden gelene rıza göstermek bize farzdır. İnsanlar aşık oldukları fani sevgilileri için nelere katlanıyorlar da gıkları bile çıkmıyor. Biz başımıza gelen bir musibet karşısında hemen feveran edersek, o belayı bize takdir buyuran Rabbimize karşı sevgi davamız yalan olmaz mı? Nakledildiğine göre bir gün askerler bir mahkumu meydana çıkarırlar. Suçu ağır olmalı ki çok kırbaçlar vururlar. Derileri yarılır. Etlerinden kan sızmaya başlar. Lakin genç bir kere bile sesini çıkarmaz. Muhafızlar dinlenmek için bir kenara çekilirler. Bu arada meydandaki kalabalığın arasında... Bişrihafi Hazretleri gence yaklaşıp tahammülüne hayran kaldım der. Genç der ki ben nasıl ağlayıp bağırabilirim ki kalabalığın içinde sevdiğim kız var ve şu an beni görüyor deyince Bişrihafi Hazretleri buyurur ki iyi ama allah Teala seni her an görüyor. Onun edebini gözetmeyi hiç düşünmedin mi? allah Teala yarın ahirette Fazlasını istemiyorum ey kulum sadece o kız için gösterdiğin gayreti sabrı edebi aşkı benim dinim içinde benim rızam için niye göstermedin derse ne cevap vereceksin der. Bunu duyan genç öyle bir Allah der ki kendinden geçer. O kadar kırbaca dilenen vücut bu ilahi aşka bu Rabbinden utanma duygusuna takat getiremez. Muhafızlar yanına koştuğunda o çoktan can vermiştir. İşte bu kısa bizlere Allah için sabretmenin, rıza göstermenin, ah oh dememenin, sızlanmamanın, şikayetçi olmamanın ne kadar önemli bir sevgi alameti olduğunu açıklamıştır. Bakın Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin mürşidi İsmail Fakirullah Kudisesi ruhu, ona şu tavsiyelerde bulunur. Molla İbrahim, Allah-u Teala'yı bulan onun adabından kurtulur. İbrahim, her şey Allah'tandır ve her şey onun içindir. Allah-u Teala'yı seven kimse Kur'an-ı Kerim'i okumayı sever ve onunla amel eder. Kur'an-ı Kerim okumak ise insan ruhunun gıdasıdır. İbrahim, Allah-u Teala'yı seven Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olur. Onun sünnetiyle amel eder ve onu sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven ise ona çokça salavat getirir ve onun hadislerini okur İbrahim dünya çocuk oyuncağıdır hayalden ibarettir noksandır boş bir rüyadır Allah ise bakidir İbrahim yemeği ve içmeyi Allah için azaltmak sıhhat ve rahatlıktır uykuyu azaltmak ise huzur verir Susmak, gereksiz yere konuşmamak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Molla İbrahim, sabrın başı çok acı, sonu ise bal gibi tatlıdır. İşte bu nasihatler mutlaka tutulması gereken öğütlerdir. Bunlar çok değerli tembihlerdir. Zira kelam-ı kibarda, saadatül kelam, kelam u saadat. Sözlerin efendileri, efendilerin sözleridir buyurulmuştur. Büyüklerin sözlerinin tamamı hidayettir, rahmettir, berekettir. Her bir hikmetli övdücan kulayla kulağıyla ve amel etmek niyetiyle dinlersek Rabbim bizi amele muvaffak kılacaktır. Yok eğer iş olsun diye, vakit dolsun olsun diye dinlersek bize amel nasip olmaz. Sadece lafta kalanlardan ve bir bela ile karşılaştığında bağırıp çağıranlardan oluruz. Oysa sabrı ve rızayı tahsil edebilsek, birkaç vakit üzülsek de ebedi üzülmeyenlerden oluruz inşallah. 3. Şimdi size öyle bir hazineye dalalet, sizi öyle bir hazineye dalalet edeceğim ki, bir dahaki seneye kadar o, o da yaşayabilir tabi o da yaşayabilirseniz böyle bir defineye malik olmanız mümkün olmayacak. Aman iyi dinleyin, dinlemekle yetinmeyin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinleyin ve muhafaza edin hadis-i şerifi fehvasınca belleyin, kavrayın, koruyun amel edin, tatbik ve icra edin Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece Rabbimizin veleyaline aşrin Zülhincenin başındaki o çok kıymetli on geceye de yemin ederim kavli şerifiyle şanını tazim ettiği 10 gecelerin, dolayısıyla da çok kıymetli ve haram aylar içerisinde en hürmetli olan Zülhice ayının ilk gecesidir. Bu acayip bir mevsimdir. Sene günleri içerisinde ibadet ve salih amelin en çok kar getirdiği dönemdir. Eşi menendi yoktur. muhbir Sadık sallallahu aleyhi ve sellem bize böylece bildirmiştir. Nitekim Bukhari ve Tirmizi gibi sahih kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Me'min eyyamin afdalu fihinnel amalu min ashri vel hacjeti yani kıyamü kulli leylatin minha bi kıyamı leyletil kader. İlahir hadis. Amel-i salihin en faziletli, sevabının en fazla ve Allahu Teala nezdinde en değerli olduğu günler, vel ilk 10 günüdür ki her gecesin ibadetle ihya ve kıyamı Kadir gecesinin kıyamına her gününün orucu da bir senenin orucuna denktir. Bunu duyan sahabe-i kiram, Ya Resulallah, Allah yolunda cihatta bul bulunan da mı, bugünlerde ibadet edenin sevabına erişemez diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihatta bulunanın yaptığı da, bugünlerde amel edene ulaşamaz. Ancak hem canıyla hem de malıyla, nafakasıyla ve bineğiyle cihada çıkmış olup canını ve malını o yolda tüketerek bunlardan hiçbirini geriye döndüremeyen adamın ameli müstesna buyurdu. Onun için çok değerli bir döneme girmek üzereyiz. Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'te bile hangi gece olduğuna kimse yemin edemez ama bu on gecenin her birinin Kadir gecesine denk olduğuna herkes rahatlıkla yemin edebilir dikkat ettiyseniz kadir gecesi gibi buyurulmuyor kadir gecesine denk buyuruluyor bütün ümmet kadir gecesinin peşindeyken şimdi 10 tane kadir gecesine muadil geceye kavuşacağız inşallah, i̇nşallah. tabii bu 10 gecenin sonuncusu kurban bayramı gecesidir ki haftaya inşallah size bu 10 gecenin ba husus son 3 gecesinin faziletine dair bazı rivayetleri aktedeceğim lakin gecenin kıyamı 10 gece hakkında geçerliyse de Oruç dokuzuncu günde biter. Zira onuncu gün kurban bayramı günüdür ki oruç tutulmaz. Bu huvarek geceleri ihya için hangi surelerin okunacağı ve hangi amellerin yapılacağına dair Şaban-ı Şerif Risalesi'nde 8-10 sayfalık malumat yazmıştım. Şaban-ı Şerif Risalesi'nden bu bölümleri mutlaka okuyup amel edin. Ayrıca kurban Risalesi'nin sonunda... Ve derginin Ekim sayısında da bu 10 günlerin yani 16 Ekim Salı başlanıp bayramın birinci günü olan 25 Ekim Perşembe dahil ol, olmak üzere yapılması çok faziletli olan İsa Aleyhisselam'a vahyedilmiş 5 zikir vardır ki bunların her biri her gün 100 kere okunur. Bugünlerde bu zikirler yapan kişinin amelinden daha faziletli bir amel kimse için kabul divanına yükseltilmez. İşte dergimizde geldi. Elhamdülillah çıkarken alırsınız ve inşallah bu zikirleri de şimdi bugünden alın ki o bölümlere bakın. 10 günler geldiği zaman mutlaka bu zikirleri de böylece efendim yapmış olalım. Allah Teala bu zikirleri yapan kuluna rahmetiyle nazar eder. Herkime bu şekilde tecelli ederse bir daha ebediyen ona azap etmez. Faziletleri bitmez, tükenmez. Bakın niceleri bu ge bu gecelere kavuşamadılar. Vefat edip amellerinin karşılığını bulacakları makama gittiler. Artık bir tevhid zikri dahi okuyamazlar. Bir gün bile oruç tutamazlar. Bir kere dahi Allah diyemezler. Bize ne kadar imreniyorlar. Yerimizde olmak istiyorlar ama isteklerine eriştirilmezler. Nitekim kabir ehlinin dünya ehline Biz gerçeği bildik ama amel edemiyoruz. Siz amel edebiliyorsunuz lakin gerçeği bilmiyorsunuz diye nida ettikleri rivayet edilmektedir evet onlar gerçeği gördüler ama fırsatları yok biz gerçeği görmüyoruz ama fırsatımız elhamdülillah çok Rabbim bu fırsatları değerlendirenlerden eylesin amin ayrıca fırsatı kaçırmak için ölmek gerekmez İnsan yaşarken de birçok fırsatı kaçırabilir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Badi ru bil fiten." Fitneler, yani iç savaşlar, kargaşalar, imkansızlıklar, engelleyici sebepler baş göstermeden önce salih amelleri işlemekte acele edin buyurarak bizi uyarmıştır. Evet, yani ölüm gelmese de bazı fitneler ne yapabilir? engel olabilir. Hatta hiçbir fitne olmasa da İnsanın gafleti, nefsi, şeytanın vesvesesi bile ne yapar? İbadetine, ameline mani olur. Ha adam kabrine, kabre inmiş hiçbir şey yapamıyor. Ha adam toprak üstünde geziyor hiçbir şey yapmıyor. Onun için demek ki yaşayan ölü olmamak için şu sohbetleri bırakmamalı. Bu on günleri değerlendirmeli. Bu beyan edilen fikirleri de mutlaka yapmalı. Rabbim yapmak nasip eylesin inşallah. Evet ayrıca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ''İğtenim khamsen kable khamsin'' ''Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil'' hadis-i şerifinde ne buyurdu? ''Sıhhateke kable sekamike ve ferahike kable şulike'' Yani hastalığından önce sağlığının ve başına meşguliyet açılmadan boş vaktinin kıymetini bil buyurarak bize fırsatları değerlendirmemizi emretmiştir. Bu ay derginin geç çıkacağını haber aldım. Çok üzüldüm. Çünkü bu amelleri on günlerin zikirlerini kimsenin kaçırmasını istemiyorum. Bir şey yapamıyorum diye de çatlayacak hale geliyorum. Kendim tasihleri vaktinde teslim ediyorum. Ha, demek tasihler vaktinde oluyormuş bak. Kendim tasihleri vaktinde teslim ediyorum ama herkes benim gibi vazifesini yapsa elbette bu aksamalar olmaz. Ne yapayım? Elimden gelen bu. İnşallah çıkarsam en uzak abonelere dahi ayın ilk günü ulaşacak şekilde bir düzen kurmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Tabii on günler gelmeden siz alma fırsatına sahipsiniz. Dolayısıyla dergi burada. Arkadaşlar arz edecekler. Efendim mutlaka alalım. Ve dergisi geç gelenlere de al buradan götür hediye et. Dolayısıyla ne yapsın? Senin vesilenle... Bu zikri yapmış olsun ve böylece onun yaptığı zikirden Allah'a en kıymetli amelin olduğu o günlerde yapılan bu zikirlerden ne yapmış ol olursun sen de efendim ecir kazanmış olursun yani biraz uyanık olmak lazım. <gülüyor> evet. Hocamız devam ediyor. Ben size en zor günlerimde dahi en kısıtlı imkanlarla en büyük hizmetler ulaştırmak için şeyler asırdır di dindim durdum. İnşallah bundan sonra Rabbim daha tertipli, daha teşkilatlı hizmetler. Nata geçen seneki bu dönemin dergisine bakanlar bu beş diki oralarda bulabilirler. Sakın ihmal etmeyin. Bir dahaki seneye kavuşacağımız çünkü malum değil. Kavuşsak da bu amellere muvaffak olacağımız bizce meçhuldür. Belki bu sene de yapalım, gelecek sene de yapalım, öyle şeye kadar yapalım inşallah. Çünkü tabi o da meçhul. Zira İmam Rabbani kulca buyurduğu gibi: "Memedafate vel muemmelu gayb Geçen geçti, gelecekse gayb, meçhul, çüpheli. "Fele gesaatu'lleti ente senin için ancak içinde bulunduğun saat belli. Yani elimizdeki imkan hangisi? Şu anda içinde bulunduğumuz saat. Ne yapacaksan şu anda yapacaksın. Rabbim bu mübarek on gecenin ve günlerinin vazifelerini itmama ve bu günlerde günahlardan sakınmaya cümlemizi muvaffak eylesin amin. amin. Şunu da belirteyim ki hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Haramlık yani hürmet gösterilip günahlardan sakınılma bakımından en büyük payeye sahip olan ise zülhicca buyurulmuştur. Diyeceğim o ki, Allah Teala ve Teccaddi Hazretleri bir ayet Kermede. İstanbillah fela en fushakum. O haram aylarda günah işleyerek nefislerinize zulmetmeyin. Buyurduğuna göre şayet fazla nafile ibadet yapamıyorsak da bari bu mübarek ayda ve hasaten 10 günlerde haramlardan, günahlardan sakınalım da sevap beklerken kat kat ceza hak etmeyelim. Nitekim Mecelledeki kaidelerden birine göre def-ül mefasit evla min celbil menafi' def-i def mefsedet celb menfaatten evladır. Yani fesadı ve kötülüğü savuşturmak fayda devşirmekten daha lüzumludur. 4. Dört Size sevindirici bir haberim var Hacı Dursun Efendi İslam İlimleri Derneği Eğitim Birimi ilk icazetlerini 14 Ekim 2012 Pazar günü Yavuz Sultan Selim Camii'nde tertip edilecek bir merasimle verecek. Anne tarafından Efendi Hazretlerimizin hocası Hacı Dursun Efendi'nin torunu olan Mustafa Kayış Hoca Efendi yedi Hoca Efendi'ye Arapça icazeti verecek. Benim için mühim olan bu icazetin bu fakirden icazetli olan bir hoca efendi tarafından yani benim tarikimle bir de Hüsamettin Vanlıoğlu hoca efendi tarikiyle verilecek olmasıdır. İlim nesep gibidir. Kelamu münifi fehvasınca soy, bağ, soy bağı nasılsa bizi... E, affen, yani soy bağı nasıl bizi babamıza, dedemize bağlıyorsa, ilim şeceresi de bizi hocamıza, hocamızın hocasına, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oradan Cebrail aleyhisselama, ondan da Cenab-ı Mevla'ya bağlıyor. İcazetsiz hocalar, soyu belli olmayan nesepsizler gibi olur, bereketleri de görülmez. Bu fakir kardeşiniz, hem Yüce Gafsımız, Mürcidimiz, Hacı Mahmud Efendi Ruh Hazretlerinden, hem de Raşül hocamdan yani onun merhum Zavendikli Mustafa efendiye dayanan tarikinden icazetliyim ki bu iki icazet de yazılı olarak verilmiştir. Geçen bir iki sene önce efendi hazretlerimizin katıldığı bir merasimde. Benden bizzat okuyan yahut okuyanlardan okuyan 45 kişiye hatta daha ziyade hoca efendiye icazet vermek nasip oldu. Evvelden beri okutan Selim Hoca Efendi, Ömer Hoca Efendi, Recep Hoca Efendi, Ali Kara Hoca Efendi, Ahmet İslamoğlu ve Mustafa Ekin Hoca Efendiler gibi birçok Hoca Efendi üzerinde de bir nebze ilim hakkın bulunması hasebiyle. Onların yıllardır okuttukları yüzlerce Hoca Efendi de, onların okuttuklarının okuttukları ve okutacakları binlerce Hoca Efendi de bu ilim, bağım, soy bağı gibi devam etmektedir. Ve Efendi Hazretlerimizin himmeti bereketiyle kıyamet gününe yakın zamana kadar da devam edecektir inşallah şimdi Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif yerlerine gittiğimde oradaki bazı hoca efendiler hocam ben sizden okuyan falan hoca efendiden yahut falan hoca efendiden okumuş falan hoca efendiden okudum yani sizin torununuzum diyor yani ilmi bir torunluk Torununuzun evladıyım. Hatta torununuzun torunuyum diyenler bile oluyor. Ee, ne demişler? Tez yürüyen yol alır, tez evlenen döl alır. İşte böylece tez okutan da çok hoca yetiştirir. Ben henüz nesep bakımından torun görmediysem de ilim bakımından torunumun torunun dahi gördüm. Çünkü Okutmaya Rize'deyken 1979 80 senesinde başladım. 1981 senesinden itibaren Efendi Hazretlerimin emriyle İsmail Camii'nde yıllar yılı okuttum. Rize'den döner dönmez Şehit Hızır Hocam Rahimehullah Selim Hoca'nın da aralarında bulunduğu ilim halakasını bana devretti. Böylece başlayıp devam ettim. Kamil bir alim ve muallim olduğum söylenemez ama becerebildiğim kadar okudum okuttum. İlme hiç doymadım. Karadeniz usulü okuduğum için biraz da doğu usulü okuyayım diye o zaman yani 1980'li yıllarda babamın emrime tahsis ettiği son model Mercedes arabam ve şoförümle o vakit Kartal'da imam olan ve Tillo'daki Molla Burhan Efendi'nin en büyük talebesi olan Nurettin Can Hoca Efendi'den her gün ders almaya gidiyordum. Üç ay kadar devam edebildim ama altyapım olduğu için çok istifade ettim. Yakında Tillo'da vefat etti. Ve orada defnedildi. Rabbim kabrini pürnür eylesin. Amin. Derecesini Ali eylesin amin. amin. Ruh için bir kelime-i buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah amin. ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resûlü Rabbim Celle Celaluhu kelime-i ruhuna ishal eylesin. Amin. Kabrini pürnür eylesin. Amin. Makamını cennet eylesin inşallah. Amin. Sonra Bayrampaşa'da bir handa garip bir şekilde ikamet eden, yine Tillo'dan Mucaz, Karslı Muhammed Hoca Efendi'den aylarca istifade ettim. Daha da edecektim ama merhum İhsan Efendi hocamız bir heyetle gelip o hocamı Ada Pazarına Tedris için götürdü. Hala da oradadır. Çok zeki bir Allame'dir. O sıralar meşhur Allame Sadrettin Yüksel Hoca Efendi Fatih Camii'nde ders okutuyordu. Şehit Bayram Hoca Efendi de o derslere devam ediyordu. Hoca Efendinin dersleri kasetlere kaydediliyordu. Sonra İsmail Ağa'nın bahçesinde yeni açılmış olan eski medresede kalan bazı Hoca Efendiler o dersleri teypten dinlerken ben de dinliyordum. Tabii ki Hoca Efendi Molla Camii'nin en zor yerlerini öyle anlatıyordu ki hayran olmamak elde değildi. Efendi Hazretlerimin Efendi Babamız Hacı Haydar Efendi Kutse naklettiği El Ceyani La yeşba'an iki aç doymaz. Ca'ion ilim ve ceyon risk. Biri ilim açı, diğeri dünya açı. İbaresi fehvasınca benim de doymam düşününemezdi. Tabii o sıralar bir yandan da okutuyordum. O sırada İhsan Efendi hocamız da İstanbul'a yerleşti. İsmaila'daki medresede merhum Fikri Yavuz, İstanbul Müftülüğü'nde fetva görevlisi olan Celal Hoca ve Tirmizi'nin mütercimi Osman Zeki Molla, Molla Mehmetoğlu Hoca Efendi gibi Birçok büyük alim ders vermeye başladılar. İhsan Efendi hocamla birlikte birçok hoca efendinin de katıldığı o derslere iştirak ettik. Fatih derslerinde merhum Hüseyin Ay hoca efendinin tertibiyle Adalar müftüsü, Rasul hocamın da hocası merhum Halil Günaydın hoca hoca efendiyle Urfa müftüsü Halil Gönenç hoca de ders veriyorlardı. O derslere de katılmaya çalışıyordum. Yani doymak bilmiyordum. Bir yandan okumaya, bir yandan okutmaya, diğer taraftan da akşamları sohbetlere devam ediyordum. Sonra dayanamayıp efendi hazretlerimizden Sadreddin Hoca Efendi'den derslerine katılmak için izin istedim. Ama buyurdu ki senin okuduğun sana yeter artık okutmaya devam et buyurunca tabii ki söz tuttum. 1985 yılında şeker hastalığına yakalanınca zorlanmaya başladım ama efendi hazretlerimiz hiçbir vazifeyi bırakmama izin vermedi. Üstelik bir de her gün birlikte tefsir yazma vazifesini ilave etti. Ne kadar hasta olsam telefon açar hatta bazen adam adam gönderir ve atın ölümü arpadan olsun söz veriyorum sana yola çık iyileşeceksin buyururdu. Hakikaten yola çıkar çıkmaz iyileşirdin. Bu vesileyle beni Elif Bağ'a başlatan Fahri Efendi hocama, Efendi Hazretlerinin emriyle, emsleden başlatan Hüseyin Kocaman hocama, fıkıh ve tefsir ok okutan şehit Hızır Efendi hocama, Tefsir okutan Hasbi Efendi hocama, İsar Kafi okutan Ahmet Usta Osmanoğlu hocama, bütün ilimlerde icazet veren Resul hocama, bu mektupta isimlerini andığım diğer hocalarıma, öte yandan talim tecvid dersleri aldığım Kumrulu Müezzini Kadir hocama, hafızlığımı elinde bitirdiğim Mustafa Kılıç hocama, bana bir harf dahi öğretmiş bulunan ismini şu an için hatırlayamadığım diğer tüm hocalarıma minnet ve şükranlar arz eder. Rabbimden ölmüşlerine rahmetler, ali dereceler, kalanlarına sıhhatler, selametler ve hayırlı uzun ömürler niyaz ederim. Amin. Rabbimiz benim ve tüm cemaatim tarafından her birerlerini hayırla mükafatlandırırsın. Amin. Amin. Efendim işte bugünlere böyle geldik. Efendi Hazretlerimizin üşenenin uşağı olmaz diye bir kelamı vardır ben de hastayım ustayım babamın tek oğluyum onca işin başına geçmem lazım gencim altımda özel arabam var şoförüm var gezeyim tozayım deseydim şimdi ne talebem olurdu ne de cemaatim olurdu ne de sizin gibi milyonlarca Allah için sevenim olurdu bütün bunları icazet alacak hoca efendileri teşvik ve sizi çocuklarınızı hoca yapmaya tergip yani heveslendirmek için yazıyorum Babamın fabrikaları battı. Ama benim tercih ettiğim ilim yolu batmadı. Hala bir lokma ekmeği o ilmin bereketiyle buluyorum. Efendi Hazretlerimizin sürekli okumuş olduğu "Men erade dünya fealihi bil ilm. Dünyayı isteyen ilme çalışsın. Ve men erade ahiret fealihi bil Ahiret isteyen de ilme çalışsın." وَمَنْ اَرَادَهُمَا مَعَنْ فَاَلَيْهِ بِالْعِلِمْ ikisi birlikte arayan da, hem dünyayı hem ahireti arayan da ne yapsın? Yine ilme sarılsın. Rivayetinin doğruluğu nezdimde bir tecrübe sabit olmuştur. Yine Sultanımız Efendi Hazretlerimizin devamlı rivayet ettiği Men تَلَبَ الْعِلْمَ لِلَّهِ تَكَفَّلَ اللّٰهُ رِسْكَ وَمِنْ حَيْثُ <يَحْدَسِب> Her kim Allah için ilim, Allah için ilim talep ederse, allah Teala hiç beklemediği yerden onun rızkını göndereceğine kefil olmuştur. Hadis-i şerifi ilim tahsilinin maddi manevi bereketlerini ortaya koymaktadır. İyi ki Efendi Hazretler'in sözüyle okula gitmeyi, liseyi, üniversiteyi bırakmışım da bu din ilmine çalışmışım. Şimdiden memnun oluyorum. İnşallah ahirette daha ziyade razı olacağım mükafatlara kavuşurum. Amin inşallah. Bu mükafatlara kavuşurum da Bir takım yüzler de işte o gün pek güzeldir. Yani dünyada yapmış oldukları çalışmalarından pek hoşnuttur. Ayeti kerimesinin müjdesine nail olurum. İnşallahurrahman. Hulasa sizleri önümüzdeki pazar günü Yavuz Selim camiinde yapılacak icazet merasimine katılmaya teşvik ediyorum. Tabii hangi saatte olacağını bana yazmamışlar. Siz de bunu inşallah sorunu öğrenin. Bu medrese, efendim, birde mi? Yani öğlen namazını mütakip diyelim. Burada bilen arkadaşlarımız var. Demek ki önümüzdeki pazar günü öğlen namazında inşallah orada olursanız icaz etme rasimine yetişmiş olursunuz, iştirak etmiş olursunuz. Bakın bu medrese çağlayana bütün talebesini göndermiş. Çağlayana gelenle gelmeyeni bir tutamayız. Çünkü gelenlerin bizim üzerimizde hakları var. Siz de benim yerime o icazete icabet edin. Hem de kitap ikramı var. Sizin için daha mühimi bazılarınız için diyelim yemek ikramı da var. Yani hem mideniz doyacak hem de inşallah kalbiniz doyacak. Rabbim yetişen hoca yavrularımıza ömürleri boyunca İslam'a ve Kur'an'a hizmet yolunda istikamet nasip eylesin. Amin. Salih amellere devam nasip eylesin. Amin. Nice alimler yetiştirmek müesser eylesin. 5. Avrupa'dan beni takip eden kardeşlerime bir duyurum var. Ben evvelce Almanya'da ve diğer ülkelerde özellikle Ramazan-ı Şerif ayında birçok mescitte sohbet ettim. Bunların birçoğu maalesef basılmadığı için genel halk bu vaazlardan istifade edemedi. Elbette bu manevi bir sorumluluktur. Allah rızası için sizden rica ediyorum. Kimin elinde benim bir sohbetim varsa, belev ki görüntüsüz sadece ses olsa dahi, ama görüntüsü varsa da görüntülü olsun, hepsini selçukefendi.gmail.com adresine mutlaka atın ki, biz bunları toplayıp sitemize atarak Müslümanların hizmetine sunalım. Böylece siz de bu sevabı ortak olun. Avrupa'daki kardeşler internet kullanmayı bilir. Bunu böyle yapsınlar. Beceremeyenler bilenlerden yardım alsınlar. Kıyamete kadar bu sohbetler insanlığa ışık tutacak. Sizin de bunda bir hayırınız ve katkınız olacak inşallah. Ayrıca bu konuda bilgi almak isteyenler Sultan Çiftliği'nden Selçuk Efendi kardeşimizin şu numarasını arayabilirler. 0-536-596-83-84 Tekrar ediyorum. 0-536-596-83-84 Noğlu numarasını arayabilirler. Özellikle Frankfurt'tan Süleyman Efendi'ye selam ediyorum. Elindeki yüzden fazla ziyade görüntü ve sesli sohbetimi acilen bu adrese göndermesini rica ediyorum. Kurulacak televizyon için bir an evvel büyük bir arşiv hazırlamamız lazım. Bakın şimdiden Lale Gül eski salı sohbetlerinden ulaştıklarını yayınlamaya başlamış. Çok takdir almış. İnsanlar neredeydi bu sohbetler diye arıyormuş. Siz bana gelmeye devam e siz bana gelmeye devam eden mektupları bir okusanız. İnşallah haftaya sizin mektuplarınızdan da alıntılar yaparım. Mustafa Hoca'nın ardından İbrahim Efendi de onları okur inşallah. İnsanlar bu sohbetlerden çok tesirlenmişler. Çarşaf giyenler, hem de Belçika'da, İngiltere'de üniversiteyi bırakanlar, namaza başlayanlar, neler neler. İnşallah bu hayırlar devam edecek. Nice, daha nice kullar kurtulacak. Bu milletten ümit kesilmez. Nakledildiğine göre, Cüneyd-i Hazretleri Bağdat'ta büyük bir azim ve gayretle hizmete yöneldiği sıralarda, bir gece rüyasında ümit sözler duyar. Meçhul bir adam rüyasında şöyle der. Ey Cüneyd, insanlara faydalı olayım diye Boşuna çırpınıyorsun. İnsanlar artık iyice bozuldu. Seni dinleyecek kimse kalmadı Bağdat'ta. Koskoca şehirde Şiraz Mescidi'ndeki üç kişiden başka adam yoktur. İstersen git Şiraz Mescidi'ne bir bak. Sıkıntıyla uyanan Cüneydi Bağdadi Hazretleri kalkıp abdest alarak doğruca Şiraz Mescidi'ne gider. Bakar ki gerçekten de mescitten üç kişiden başka kimse yok. İçini bir ümitsizlik duygusu kaplar. Demek ki koskoca Bağdat'ta gerçekten de üç kişiden başka adam kalmamış. Tam o sırada yanda yandaki namaz kılanlardan biri selam verip onun kulağına eğilerek şunları söyler. Dikkat et! Şeytan sana ümitsizlik telkin ederek hizmet azmini kırmak istiyor. Bağdat Allah dostlarıyla doludur. Yeter ki sen ümidini yitirme. Teşebbüs gücünü kaybetme. Vazifeni yap, emri ilahiye karışma. <gülüyor> Bundan sonra Cüneyd-i Bağdadi Kudsesir ruhu olanca ümit ve azmiyle yine hizmetine devam eder. Dileyenlerde de, de dinleyenlerde de azalma değil, artmalar söz konusu olur. Nitekim Rabbimiz hep ümit tebliğ etmektedir bizlere. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah tevbe edilen tüm günahları affedebilir. Bundan dolayı büyüklerin ittifakla söyledikleri sözleri hep aynı olmuştur. Her şeyinizi kaybetseniz de ümidinizi asla kaybetmeyin. Sizin şu an için yapabileceğiniz en büyük hizmet, Gül efemdeki sohbet saatlerini çekmeyen yerlerde uydu frekansını herkese duyurmanızdır. Hidayetin hangi sohbette olduğu belli olmaz. Hepsini dinlemek ve dinletmek lazım. Allah için bu milleti uyarın. Önümüzde tehlikeli bunca geçit varken, Dünyada da dinimizi, neslimizi, vatanımızı bekleyen bu kadar tehlike mevcutken milletin işi bitmiş bir gavur futbolcunun haber, haberleriyle günlerdir meşgul oluyorlar. Kimisi çocuğuna onun adını takmış. Yahu bu ne rezalet. Onun için siz bari beni dinleyin. Bu maç sevdasını bırakın. Bu yüzden takımınızda oynayan kafirleri bile sevmeye başladınız. Milletvekillerinin, yetkililerin işi bitmiş, bunca dert ve bela varken, ilgi, alaka bekleyen bunca ulema, evliya varken, bir gavur futbolcuyla ilgileniyorlar. Ne olur bu boş işleri bırakın, kendimizi Neslimizi ve insanları önümüzdeki adaplardan kurtarmak için, Allah rızası için sohbetleri dinleyip dinletelim. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bu din sohbetsiz yaşamaz. Rabbim sohbetlerimizi dinleyenlerde tesirler halka eylesin. Amin. Cümleye hidayetler bahçe eylesin. Amin. Rabbim sayılarınızı ziyade eylesin. Amin. Evet, Cümbel hocamızın mektubu bu kadar. Dergimiz çıkmış, Arifan dergisi. Sizin de resimlerinizi basmışlar, çağlayan nasıl doldurduğunuzu, he, orada akşama kadar beklediğinizi Cümbel hocamızın mektubu eşliğinde efendim burada inşallah göreceksiniz. Daha pek çok meseleler var, alırsınız okursunuz, hani denmişti ya Arifan dergisi yani kapanacak filan, işte çıkıyor, inşallah çıkacak, hocam da diyor ki ben yaşadıkça bu çıkacak. İnşallah siz de alacaksınız. Rabbim Celle Celaluhu bu yolda itibarımızı ziyade ederek hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu yolda bizlere devam tebat istikamet ihsan eylesin. Caymaktan kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Mani olmak isteyenlere yani İslam'a hizmet etmek isteyenlere kim mani olmak istiyorsa Rabbim onları defu refu izal eylesin. İllâhite alel Fatiha.